أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد و على آله وصحبه أجمعين أما بعد Değerli kardeşlerim, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı dersler diliyorum. Bir hafta aradan sonra tekrar odamızda soru ve cevap eee şeklinde sohbetimize eee devam edeceğiz. İnşallah hep beraber hayırlı bir eee ders, bir sohbet geçirmiş oluruz. Eee hemen eee sorularımızı ekranda bekliyorum. Onları okumak suretiyle bildiğimiz kadarıyla cevap vereceğiz inşallahutaala. Öncelikle Müzenmil suresi indiğinde oku denecek kadar bir Kur'an var mıydı diye bir soru gelmiş. Evet, değerli kardeşlerim. Buradaki eee <gülüyor> <gülüyor> ya eyyuhel mudessir ey örtüsüne bürünüp yatan Um feendir, kalk da uyar insanları. birle tevhid et. E, bu şekildeki ayetlerdeki oku emri, Kur'an oku manasında değil. Kur'an oku manasında değil. Buradaki maksat eee sana vahy edileni anla ve anlat. Sana vahy edileni insanlara oku. İnsanlara anlat. İnsanları davet et. Yoksa bugünkü anlaşıldığı şekliyle çok kısır bir eee anlama şekliyle otur oturduğun yerde Kur'an oku. Maksat bu değil. Anlatılmak istenen bu değil. Oku, anla ve anlat. İnsanlara oku, insanlara götür, insanlara ulaştır. İnsanları anlat. İnsanları uyar. İnsanları bu yola davet et. İnsanları hatalarını düzeltme konusunda bu ayetleri sana indirmiş olduğumuz bu ayet-i kerimeleri kullanarak eee insanlar arasında bir tevhidi inkılap gerçekleştir. İnsanları ıslah et. Hatalarını düzelt. Yanlışlarını düzelt. Maksat bu. Kum fe'endir diyor zaten bakınız. Kalk. Kalk ve uyar. Değil mi? Yani bu ayet-i kerimeler ilk inen ayet-i kerimelerden sonra nazil oldu İlk inen ayet-i kerimeler Hıra mağarasında mağaradan inerken nazil oldular. Iqra bismi rabbikal lazı halık. Halıkel insane min alak. Iqra wa rabbukel ekrem ellezı allama bil kalem. Allamal insane ma lem yalem. Iqra oku Rabbinin adıyla oku. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Yani bu ne demek? Seni yaratan Rabbinin adıyla sana vahyedileni tekrar et, ezberle, anla ve anlat. İnsanlara git, oku. İnsana insanlara git, davet et. Seni yaratan Rabbinin adına insanları çağır. Seni Rabbinin, seni yaratan Rabbinin adı ile onun adını anarak insanları ona çağır, ona davet et. Maksat bu. Yoksa bugünkü anlaşılan manasıyla otur evinde aç Kur'an-ı Kerim'ini oku. Oku. Oku, bir hatim indir, iki hatim indir, toplanın on kişi, on beş kişi, otuz kişi, devamlı hatim indirin. Hatim indirin, hatim indirin. Bin, ondan sonra hatim yarışmaları yapın. Binlerce hatimler indirin. Devamlı ölüler için hatim indirin. Canlılara anlatmayın ha. Canlılarla işiniz yok sizin. Ölüleri anlatın. Ölüler için hatim indirin. Sürekli hatim indirin. Bunun için toplantılar yapın, yemekler verin, nümayişler yapın, merasimler düzenleyin, programlar yapın. Efendim, bir iletişim ağı kurun. Telefonlar aracılığıyla, televizyon kanalları aracılığıyla hatim dağıtın, sayfa dağıtın. Okuyun, okuyun, okuyun ama ölüler için okuyun. Kendiniz için de okumayın. Manasına da bakmayın. Ders ibret almanıza gerek yok. Canlara bu Kur'an-ı Kerim'i anlatmanıza hiç gerek yok. Öller içindir bu Kur'an-ı Kerim. Öller kalkacak, ıstahıl olacaklar, namaz kılacaklar, zekat verecekler, hacca gidecekler ölüler. Bu kadar aymazlık olmaz. Bu kadar Kur'an-ı Kerim'i atıl hale getirebilecek bir proje ve bir anlayış olamaz. Bugünkü bu hatim yarışmaları yapanlar, sürekli hatim indirenler hatim indirmek için toplananlar hatim binlerce milyonlarca hatim indirmek için çok büyük programlar düzenleyenler eğer Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın kullarına anlatma konusunda en ufak bir gayretleri yok ise Kur'an-ı Kerim'in emirlerini, nehirlerini Allah'ın kullarına iletme konusunda en ufak bir gayretleri yok ise bu insanların Kur'an'a yapmış olduğu en büyük hakaret budur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in işlevini değiştiriyorlar. İşlevsiz bir hale getiriyorlar. Hayata etki etmeyen bir hale getiriyorlar. Atıl, atıl bir alana Kur'an-ı Kerim'i olmaması gereken, hiç atılmaması gereken atıl bir, bir alana hapsetmeye çalışıyorlar. Kur'an-ı Kerim'i efendim okunan anlaşılmasına gerek olmayan, sürekli okunan, çokça okunan sadece okunmakla sevap kazan kazanılabilen bir kitap olduğunu düşünüyor bu insanlar. Bu şekilde algılıyorlar, bu şekilde insanlara algılatıyorlar. Kur'an-ı Kerim'e en büyük hakaret, en büyük ihanet de budur. O yüzden tekrar tekrar söylüyorum. Oku ya Muhammed, oku. إِقْرَحْ بِسْمْ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقُ Seni yaratan Rabbinin adıyla okudan kısıt, oku, anla ve anlat. İnsanları ona davet et. Git insanlara onu oku, insanlara götür. Maksat budur. Ondan sonra evine gidiyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem korku içerisinde. Allah-u Teala yeniden vahiy indiriyor. Ey örtüsüne bürünüp yatan! Bu ayetler sana bunun için gelmedi kalk hiç vaktin yok. Sen bir şey için görevlendirildin. O görevini yerine getir. Sana korkmak yakışmaz. Ürpermek yakışmaz. Örtü altında titremek yakışmaz. Kalk vaktin yok. Sana verilen görevi ifa et. Kalk. Elbiseni temiz tut. Rabbini Tekbire tevhiden onu yücelt onu büyült. İnsanları uyar. Sana gelen bu vahiyi insanlara anlattı. Evet. Dolayısıyla buradaki okumaktan kasıt eee bir roman okumak gibi, bir eee nakarat okumak gibi, bir şiir okumak gibi, bir sürekli bir dua duayı tekrar etmek gibi algılanmasın. Oku. okudan maksat anlamaktır. Vahyin ruhuna ulaşabilmek. Ulaşıldığı andan itibaren insanları vahyin ruhuna, emrine, nehyine, emrine, tavsiyesine davet etmek. Maksat bu. O yüzden eee buradaki okuma anlayışımızı yeniden gözden geçirmemiz lazım. Peygamberimiz zamanında ki anlayışa yeniden ümmetin ruju etmesi lazım. Peygamberimiz zamanında nasıldı? Peygamberimiz sürekli okuyun Kur'an-ı Kerim'i. Evinizde sürekli Kur'an-ı Kerim okuyun, okuyun, okuyun mu diyordu? Yoksa belligu belligu anni ve lev ayah. Benden bir ayet de olsa insanlara iletin mi diyordu? Benden bir ayet dahi olsa insanlara iletin diyordu. Evet, Dolayısıyla o günkü sahabeler peygamberimizin eee huzuruna her gün gelirler. Acaba bugün hangi ayet gelecek derler. O ayeti beklerler. Ayet gelir, hemen ayeti alırlar. Peygamberimize anlamadıkları yerleri sorarlar, öğrenirler. Sonra kendi aralarında ayeti biraz daha müzakere ederler. Sonra ezberlerler. Sonra işi gücü bırakır insanları. insanlara bu ayetleri ulaştırırlar. Derler ki bugün Allah'ın Resulüne şu ayet indi ey insanlar. Yüce Allah'tan şu emir geldi. Yüce Rabbimizden şöyle bir tavsiye geldi. Yüce Rabbimizden şöyle bir haber var diye peygamberimizin yanında bulunmayan o anda bulunmayan o e, diğer sahabelere ne yaparlardı? Bu ayeti, ayetleri giderler anlatırlardı. ve en büyük özellikleri de ayet-i kerimelerin emrini mutlaka kendi nefislerinde yaşarlardı, tatbik ederlerdi. Nehiinden de kesinlikle sakınırlardı. Ondan sonra buna davet ederlerdi. Kendileri yaşamadan başkalarına emretmeleri, anlatmaları söz konusu değildi. İşte Kur'an'ın eee işlevi onların hayatında buydu. Etkisi buydu. Onların Kur'an'ı algılama yöntemi buydu. Onların Kur'an'ı okuma, müzakere etme yöntemi, düşüncesi eee buydu. Eee ve Kur'an'ı okumada onun müzakere etmedeki niyetleri buydu. Bizimki ise çok farklı. Biz bugün daha çok Kur'an'ı eee ölenler için okuyoruz. Bol bol hatimler indiriyoruz. Manasına bakmıyoruz. Kaç hatim indirdim? Efendim ben bu sene 10 hatim indirdim. Çok iyi. Peki Fatiha'nın manasını biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Sen hatim indirmedin kardeşim. Sen sadece bol bol okudun. Okuduğunu da anlamadın. Allah-u Teala şunu asla demiyor. Asla demiyor. Okuyun, anlamayın, okuyun, anlamayın demiyor. Allah-u Teala okuyun, anlayın. Anlamak için okuyun diyor. Biz ne yapıyoruz? anlamamak için okuyoruz. Neden? Çünkü her zaman Arapçasından okuyoruz. Arap olmadığımız için manayı anlayamıyoruz. Türkçesini de maline de asla bakmıyoruz. Ümmet olarak bakanlarımız var ama ümmet olarak bakmıyoruz. Özellikle bakmıyoruz. Özellikle bakmıyoruz. Diyoruz bize bu yeter. Okuyalım Arapçasından. Efendim bu şekilde eee biz Cenneti hak edenlerden oluruz. Kur'an'ın şefaat edeceği insanlardan oluruz. Kur'an ehlinden oluruz diye düşünülüyor. Bu çok yanlış, çok yanlış bir durum, bir duruş, bir vaziyet. Kur'an-ı Kerim'i emekliye ayırmak kadar, Kur'an-ı Kerim'in emirlerini, nehilerini hayattan koparmak kadar, onu gizlemek kadar büyük bir ihanet var mı? Onu anlatmamak kadar büyük bir ihanet var mı? Onu öğrenmemek kadar büyük bir ihanet var mı? Onu öğrenmem maksadıyla eee okumamak kadar büyük bir ihanet var mı? Dolayısıyla bu sorumuzun cevabına eee tabii ki eee böyle bir açıklamayla girmek istedim. Çünkü soruyu soran kardeşimiz özellikle eee Kur'an'ı sadece okumak okum, okumaktan kasıt onu gerçekten okumak. Sadece harflerini okumak, kelimelerini okumak, cümlelerini okumak e, şeklinde algılıyor. Ve o değil sadece soruyu soran kardeşimiz değil sadece. Tabii burada soruyu soran kardeşimiz eee musavvey değil. O aktarıyor sadece. Yanlış anlamasın. Eee yani bu e, anlayış ya din adamları müftüler veya işte ne bileyim daha birçok akademisyenler hep böyle algılamışlar. Böyle böyle düşünüyorlar. Ya böyle değil. Okumaktan kastı bu değil ki. Bir kelimeyi oku, okuduğunuz manasını bilmiyorsanız büyük bir kayıp içersiniz siz. Siz okumadınız o. Asla okumadınız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bana şu vahiyler geldi. Anlamanıza gerek yok bu vahiyin ne olduğuna. Eee illaki etraflıca bunu anlamanıza hiç gerek yok. Siz sadece alın, alın, bunları yazın, evde bol bol okuyun, bol bol okuyun. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey yok değerli kardeşlerim. Yani çok açık ve net. Açık ve net Kur'an-ı Kerim hayatımızda Beyn darcığımızda, aklımızda, ruhumuzda tevhidi bir inkılabı gerçekleştirmek için gönderildi. Bu inkılabı nasıl gerçekleştirecek manasını anlamazsak, ona ulaşamazsak bu inkılap gerçekleşir mi? Manasını bilmediğin bir nazmı oku dur bu ilk inkılap gerçekleşir mi? Maalesef Kur'an-ı Kerim'i yaşamaya an yüreği yetmeyen insanlar onun nazmı celilini sürekli okumakla Kur'an ehlinden olacağını sanmışlardır. Bu da çok büyük yanlışlık. Çok büyük yanlışlık. Ben o yüzden diyorum ki Kur'an-ı Kerim okuyan her kardeşime diyorum ki ya kardeşim bir sayfa oku. Ondan sonra tercüme, mealinin tercümesini oku. Hay anlamadığın yerler olur. Tefsire bak. Eğer bir sayfayı okudun, manasını bilmeden okudu, okuduysan, sen okumadın kardeşim. Sen Kur'an ehli olamadın. Sen Kur'an'ın ruhunu anlayamadın ki. Sana Allah ne emrediyor orada? Onu sen bilemedin ki. Anlayamadın ki. Sana gelen mektubun manasını bilmiyorsun ki. Çok enteresan. Merak da etmiyoruz. Neden? Çünkü öğrenmiş olsak mükellef olacağız, yerine getiremeyeceğiz, moralimiz bozulacak. O yüzden öğrenmeyelim daha iyi diyoruz. Vahye muhatap olmaktan korkanlar kadar daha büyük korkak var mıdır? Vahye, vahyin emirlerine muhatap olmaktan korkan, vahyin nehihlerine muhatap olmaktan korkandan daha büyük bir münafık var mıdır? Açık ve net söylüyorum. Ben okumuyorum, manasını öğrenmek istemiyorum. Öğrenirsem mükellef olurum. Yaşayamam, moralim bozulur. Eleyse okumayalım. Diyanın insan imanı yoktur bu insanın. İmanı kıttır o insanın. Yoktur insan imanı. Böyle bir iman olmaz. İman odur ki vahye susar. İman odur ki vahyin her harekesinin altında gizli olan derin manalara ulaşmak ister ve yaşamak ister. Bu yoksa bu ruh yoksa, bu heyecan yoksa o kişi asla de, ortaya çıkıp da demesin ben Kur'an ehlinim. Ben Kur'an okuyorum, ben hatim indirdim demesin. Öyle yok. Dolayısıyla bu eee soruyor bu şekilde sormak lazım yoksa eee işte Kur'an-ı Kerim bu ayetler indiğinde fazla inmemişti. Allah-u Teala neyi kastediyor? Oradan yani kesinlikle emin ol soruyu soran kardeşim. Allah-u Teala sana indirilen ayetleri evde bol bol oku hatimindir, bol bol oku hatimindir şeklinde bir emir peygamberimize buyurmuş değildir. Ya nasıl? Anla, anlat. Meydana çık, davet et. insanları uyar açık ve net yahu bunu anlamamak kadar basitlik olamaz bunu anlamamak kadar bunu anlamakta direnmek kadar bir münafıklık olamaz açık ve net söylüyorum Kur'an-ı Kerim'i alt et hale getirmek kadar büyük bir ihanet büyük bir münafıklık olamaz Evet bugün Kur'an-ı Kerim'in daha iyi anlaşılması eee yönünde eee cılız da olsa çalışmalar var gayretler var Ama Kur'an-ı Kerim'in emirlerine, nehilerine ve onun davetine harfiyen uymaktan sakınan ehl-i bidat, ehl-i hurafe, bu insanlara acayip derecede saldırıyorlar. Acayip derecede. Yani vaaz ediyorsunuz, insanlara diyorsunuz, anlatıyorsunuz ama adam yaşı, yaşı gelmiş, başı gelmiş, Saçı sakalı ağır ağırmış bir karış sakalıyla. Amma olmadı hoca. Yanlış anlattın. Neden öyle söyledin? Olmadı. İtiraz ediyor. Anlattığınız ayete, anlattığınız hadise dolaylı olarak itiraz ediyor. Sana karşı koyduğunu söylüyor. Halbuki sen elçisin. Kur'an'ından bir ayet anlattın, hadise anlattın. Ama direkt Kur'an'a ve ayete düşmanlık yapamıyor. diyor sen söyledin böyle söyledin diyor. Sen diyorsun ki hayır ben öyle demedim. Kur'an-ı Kerim'den bir ayet anlattım, bir hadis anlattım. Manası böyle böyleydi, böyle söyledim. Ama o Kur'an-ı Kerim'e olan düşmanlığını eee direkt yapamadığından dolayı sana düşmanlık yapıyor. Yaşı gelmiş, başı gelmiş, saç sakalı ağarmış. Binlerce münafık var. Sorsanız dini en güzel yaşayan insanlar Biz dini en güzel şekilde yaşıyoruz diyor ama tevhidin manada bir ayet anlattığınızda ona teslim olamıyor. Olamıyor. Tıpkı Yahudiler gibi. Yahudiler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ensarı olabilmek için Kudüs'ü terk etmişler. Yuvalarını, memleketlerini, eşlerini, ocaklarını efendim, eee evlerini terk etmişler. Yesrib'e, Medine'ye gelmişler. Ama ne zaman ki kendi heva, hevesleri dışında bir seçim oldu. Allah-u Teala hiç onların sevmedikleri Arapların içerisinden bir peygamber seçti. Olmadı dediler. Kabul etmediler. Halbuki çok takva ehli olduklarını söylüyorlardı. Biz ahır zaman peygamberinin hicret edeceği yere gidiyoruz, onun ensarı olacağız. İşte biz böyle mukaddes, böyle takvalı, böyle Allah'a bağlı, böyle şuurlu, ihsan derecesinde yani tevhid dinini yaşayan insanlarız derecesine memleketlerini terk etmişler, göç etmişler ama gerçeklerle karşı karşıya geldiklerinde kıvırmışlardır. Bugün de kendini cennetlik gören saçıyla, sakalıyla, boyuyla, basuyla, cübbesiyle, sarılıyla neyse cehennemi bile aklına bile getirmeyen binlerce insan var ki Kur'an'ın ruhuna aykırı düşünüyor. Birçok bid'etler, hurafeler şunlar bunlar. Eee be siz Kur'an'dan bir ayet okuduğunuzda ama Şöyle de bir ilim yok muydu? Tasavvuf diye bir ilim yok mu? Bu işte bu ilimde bunlar var. E niye inkar ediyorsun?" diye sana karşı geliyor. "Ya kardeşim, seni bağlayan şey bu değil. Kur'an. Kur'an'dan ayet okudum. Sen teslim olsana." Teslim olmuyor işte. Olmuyor teslim. Hadise teslim olmuyor, Kur'an'a teslim olmuyor. Ayetin manası bu değil mi? Evet odur." diyor. Ama diyor, eee, şurada şöyle bir malumat var. Tasavvufta böyle bir şey var diyor yani. Onu da görmemiz lazım. Sevdasından vazgeçemiyor. Batılından, hurafesinden vazgeçemiyor. Kene gibi yapışmış ona, onu bırakmıyor zaten. Böyle bir şey. Bu iman iman değil ya. Böyle bir iman olmaz. Bu munafıklık yani başka bir şey değil. Beş vakit namazıyla insan münafık olur mu oluyor işte. Böyle oluyor. Ben sünnet sakalı bıraktım diyen insan münafık olur mu? Oluyor işte. Böyle oluyor. Evet. Geçelim diğer soruya. Eee ekranda diğer soruyu okuyalım. Şefaat bütünüyle Allah'a aittir ayeti nasıl anlaşılmalı? Musa kardeşim sormuş veya aracı olarak soruyor. Evet. Ee, şefaat bütünüyle Allah'a aittir ayeti açık ve net değerli kardeşlerim. Men zellezî yeşfa'u 'indehu illâ bi'iznih. Onun izni olmadan onun indinde kim şefaatçi olabilir ki? Kim kime fayda verebilir ki? Kim kim için bir hayır dileğinde, bir ricada bulunabilir ki? Kim kim için dua edebilir ki? Kim ya Rabbi ona eziyet etme. İyi bir insandı ya Rabbi. Onun taksiratını affet. Ya Rabbi yani en ufak bir hatırımız varsa ya Rabbi ya Rabbi benim için eee eğer kurtulması mümkünse ya Rabbi kurtar ya Rabbi gibi bir bir rica. Bu şefaat budur yani. Böyle bir ricayı Allah izin vermedikçe hiç kimse yapamaz. Böyle bir eee şefaat Allah izin vermedikçe, Allah'ın izin vermediği eee kişiler olduğu müddetçe asla tahakkuk etmez. Allah izin verecek. E sen arzu ediyorsun. Eşindir, çocuğundur, eee annendir, babandır. Şefaat etmek istiyorsun. Evet, edebilirsin ama Allah'ın iznine bağlıdır. Allah izin vermedikçe kimsenin şefaat etmesi mümkün değil. Peygamberin dahi şefaat etmesi mümkün değil. Allah izin verecek. Allah izin vermeyince bu olmaz. Dolayısıyla şefaatsin yetkisi Allah'a aittir. Etkisi Allah'a aittir. Tahakkuk bulması Allah'a aittir tamamıyla. Ben şefaat ederim o kişide gerçekleşir kimse diyemez. Şu şeydin 70 kişiye şefaatı vardır kesinlikle gerçekleşecek. Yani bunu %100 diyemeyiz. Allah'ın iznine tabidir. Evet Allahu Teala böyle bir eee ikramı onlara yaptıysa razı olduğu kişiler için bu gerçekleşecektir. Razı olmadığı kişiler için bu gerçekleşmeyecektir. Belki şehit eee Allah'ın müsaade etmediği bir kişi için eee şefaatçi olmak isteyebilir ama o kişi için onun şefaati geçerli olmayacak. Allah ona izin vermeyecek. Dolayısıyla şefaat'in bütünü Allah'a aittir. İzni Allah'a aittir. Etkisi Allah'a aittir. Yetkisi Allah'a aittir. Bunu bu şekilde bilmek lazım. Hiç bir kimsenin şefaati Allah istemedikçe, Allah izin vermedikçe etkili olmayacaktır. Yetkili olmayacaktır. Bunu bu şekilde anlayalım. Basittir zaten inşallah konu o kadar da zor. de. Diğer bir soruya bakalım. Ayetlerimizi az bir menfaat karşılığında satmayınız ayeti ne ifade ediyor? Ahsen Hilal kardeşim, ahsen bir soru sordunuz gerçekten. Allah sizlere de bizlere de ihsan eylesin. Cümlemize ahsen kul olmayı nasip eylesin. Şimdi ayetleri az bir menfaat karşılığında satma olayından ne anlıyoruz? Bu Yahudilerin bir hastalığıydı. Allah'ın indinden geldiğini söyledikleri bazı ayetleri yazıyorlar. Bir menfaat karşılığı da eee bunları eee pazarlıyorlardı. Nasıl? Mesela Çok basit bir örnek verelim. Bir devlet başkanı ülemayı toplar, der ki: "Ben memleketimde şöyle şöyle şöyle kanunlar çıkarmak istiyorum. Faizi helal kılmak istiyorum. Zinayı helal kılmak istiyorum. İçkiyi helal kılmak istiyorum. Kumarı helal kılmak istiyorum. Ama halkın da inanması için buna bir fetva bulmamız lazım." Sizden bu konuda yardım istiyorum. Bana bu konuyla ilgili eğer fetva bulabilirseniz ben size dünyalık ne isterseniz vereceğim der. Ve onun bu davetini kabul eden belam tipli ülema da dünya malı karşılığı bir yanlış fetva verirler. Bunun farkındadırlar. Ancak eee dünya malı için bunu yaparlar. Allah'ın ayetlerini gizleyip onun manasını gizleyip onun murat etmediği ayetlerinden murat etmediği ayetlerinden çıkması mümkün olmayan birtakım hükümleri dolaylı yönlerden mantık eee Efendim hatalarıyla felsefe yaparak, efendim bir takım dolambaçlı yollardan eee ayetlerin içerisinde yer alan kelimelere farklı manalar vermek suretiyle, mecaz manaları vermek suretiyle yeni bir takım eee uzakta mümkün yani e, tevil mümkün olmayan manalar vermek suretiyle o kelimeleri farklı farklı kendi eee heva heveslerindeki manayı doğrulayacak şekilde kelimeleri anlayarak anlatarak o kelimelere o manalara yüklemek suretiyle ne yaparlar fetvalar verirler. Bu ne demektir? Bu Allah'ın göndermiş olduğu ayetlerin içini boşaltmak ve kendi heva ve hevesleriyle ilgili dünyalık menfaatler karşılığında eee yapmak istedikleri heva heveslerine uygun yeni bir takım manaları o ayetlere enjekte ederler, o hadislere enjekte ederler ve dolayısıyla ayetten ve hadisten yola çıkarak Allah'ın murak etmediği, Allah'ın haram kıldığı bir durumu Sanki Allah murat ediyormuş gibi, sanki Allah onu kast ediyormuş gibi, sanki Allah onu helal kılmış gibi bir vaziyete getirmek suretiyle fetvalar verirler. Veya o şekilde tefsirler yaparlar. O şekilde açıklamalar getirirler. İşte Allah'ın ayetlerini az bir dünya menfaatı, geçici olan, basit olan, yeni, fena bulacak olan, bitecek olan, eee bir ömürde bir gün sona erecek olan bir ömürde eee yemek üzere az bir menfaat karşılığı Allah'ın ayetlerini satmak böyle oluyor. Bunlar yahutlar bunu yaptılar. Bu ümmetten de bunu yapan öyle mi var? Makam için, mevki için he o oluyor mesela adam eee diyor ki zaman zaman hani bu müftü imtihanları da Yani eee sorulan sorulardan ben eee örnek vereyim. Adam diyor ki mesela komisyondaki adam diyor sen müftü oldun. E gittin efendim bir yerde bir işte bir yetkiliyle karşı karşıya geldin bayan. Onunla tokalaşır mısın, tokalaşmaz mısın? Sana elini uzattı, elini alır mısın, almaz mısın? Eğer derse ki almam. Haramdır, kazanamaz imtihanı. E şimdi alma kazanması için alırım diyecek. E evvelden vardı böyle şeyler. Evvelden vardı, şimdi yok da. Allah şükür. Evvelden vardı. E şimdi cemaat da soracak hocam falan yerdesen bayanlarla o güzel bir şekilde tokalaşıyordun. Sen müftüsün. Yani fetva veren kişisin. Acaba senin bu fiilin yapmış olduğun bu iş fetva yani ba bundan bir iş midir? Yani biz Hocamız sen hocamızsın. Seni böyle yaparken gördük. Bunu bir fetva olarak algılayıp da biz de aynısını yapabilir miyiz hocam diye soru sorulduğunda cevap ne? Ya işte haram değil aslında. Yani o Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet de yok. Yani insan e, mahcubiyet olmaması için, karşı taraf mahcubiyet yaşamaması için yani tok olayabilirsiniz. E, yani caizdir yani. Olur. Ha, ne yaptı şimdi bu? Bir kere makam için o soruya eee doğru yanlış cevap verdi. Yapmaması gereken bir işi yapacağım dedi. 2. Yaptığı zaman da millet sen nasıl müftüsün böyle bir şey yaptın dediği zaman da çelişkiye düştüğü zaman ne yaptı? Ya aslında haram değildir dedi bak. Çünkü çelişkiye düşüyor. Ha. Sen git. O zaman inandığın şeyleri yaşayamıyorsan ne yaparsın? İnandığın gibi yaşamaya başlarsın. Yani ya yaşadığın gibi inanmaya başlarsın. Bu böyle oluyor. Böyle maalesef. İşte bu da Allah'ın ayetlerini az bir değere satmaktır. Çünkü sen müftülük makamındasın. Her fiilin insanlar için bir ölçü ifade ediyor. Dikkat etmelisin. Yapmış olduğun bu işler Allah'ın ayetlerinin tefsiri makamındadır. Sen yanlış e, hareket içerisinde olduğun zaman işte Kur'an-ı Kerim'i yanlış tefsir etmiş olursun. Yanlış örnek olmuş olursun. Az bir menfaate Allah'ın ayetlerini sapmış olursun. Bunlar birkaç e, yani şu anda 2 yönden yaklaştık. Daha birçok yönden yaklaşabiliriz örnekler vere, vererek. Örneğin Kur'an-ı Kerim'i insanlara anlatmaktan çekinen onun emirlerine İnsanları davet etmekten çekinen, bundan geri duran, onun nehihlerinden insanları nehyetmekten geri duran insanlar ne yapıyorlar? Bir yerde Kur'an-ı Kerim okunacak. Ölüler için okunacak bu. Ve orada zarflar dağıtılacak. Hayatında Kur'an'ı anlatmak gibi insanlara Kur'an'ın emirlerini, nehiylerini anlatmak gibi bir derdi olmayan bir insanın bir yerde ölüye Kur'an-ı Kerim okunacak da oradan zarf alınacak meselesinde heyecanlı olması, oraya koşup gitmesi az bir değere, az bir zarf içerisindeki 5-10 kuruşa Kur'an-ı Kerim'i satmasından başka bir şey değildir bu yaptığı iş. E, efendim başka nasıl bir örnek verebiliriz? Örneğin Şifa maksadıyla kağıtlar üzerine ayetleri yazıp da bir nusha şeklinde bunları dürüp Şifa kaynağıdır diye insanlara satmak. ve bu şekilde para kazanmakta Kur'an-ı Kerim'i bir ticari meta haline getirmektir. Kur'an-ı Kerim'i az bir değere satmaktır. Bu da satmaktır. Şimdi kaç açıdan eee olaya yaklaştık? Kur'an-ı Kerim'in içini boşaltmak, Kur'an-ı Kerim'i yanlış anlatmak, Kur'an-ı Kerim'in eee ayetlerini eee kullanarak Farklı Kur'an'ın muradı olmayan fetvalar vermek, Kur'an-ı Kerim'i para kazanmak için kullanmak, zarf almak için kullanmak, Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerini, emirlerini, nehirlerini insanlara anlatmamak, ama öbür taraftan... Ben mikrofon atıklar mısın? Ses yok. Evet. Evet. eee uyardığınız iyi oldu ben çünkü eee ekrana bakmıyordum. Evet, eee inşallah çok vakit geçmedi. Şimdi eee tekrar söylemek gerekirse değerli kardeşlerim, eee Kur'an'ın tersine fetvalar vererek Kur'an'ın maksadını değiştirenler Kur'an'ı satanlardır. Dünyalık menfaat tedavi maksadıyla Kur'an-ı Kerim'i kağıtlara yazıp da nusha şeklinde dürüp de satmak Kur'an-ı Kerim'i ticari meta olarak görüp Kur'an-ı Kerim'i az bir değere satmaktır. Kur'an-ı Kerim'in manasını, emirlerini, nehiylerini gizleyip e, insanlara anlatmamak bazı otoritelerden korkarak eee Kur'an-ı Kerim'i bildiği halde onu bilmezden gelmek nedir? Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'i dünya korkusuna satmaktır. Daha birçok şey söyleyebiliriz bu konuyla ilgili. Ve Yahudilerin ve Hristiyanların düşmüş olduğu eee bu hastalığa bu ümmetten de düşenler vardır. Kur'an-ı Kerim'i insanlara anlatmak gibi eee insanları Kur'an'ın davetine davet etmek gibi bir derdi olmayan insanlar ölüler için Kur'an-ı Kerim okuma yarışındadırlar. Hatimler indirme peşindedirler. Bunların hepsi Kur'an-ı Kerim satmaktır dünya parasına. Az bir değere. Ve onlar yazıklar olsun diyor Allah Teala. Evet. Allah hidayet versin. Bu tür insanlara Allah hidayet versin. Eee şimdi diğer bir soruya geçebiliriz. Allah'a ve ahirete inanan ve salih amel işleyen ehli kitap Müslüman olmasalar da cennete girecekler midir? Bu konuda Beyyine Suresi'ni nasıl anlamalıyız? Evet. Eee <gülüyor> Değerli kardeşlerim. Peygamberimizin hadislerinden açık ve net olarak anlıyoruz ki Peygamberimizin adını duyup da ona iman etmeyen, İslam'ı duyup da İslam'a girmeyen, Kur'an'ı duyup da Kur'an'a iman etmeyen hiçbir kişi asla ve asla katıa cennete giremeyecektir. Hristiyanlardan ve Yahudilerden veya başkalarından. Onlardan istenen şey İslam'a girmeleridir. Allah'tan gelen Kur'an'a iman etmeleridir. Peygambere Allah'tan Allah tarafından görevlendirilen elçi olarak görevlendirilen peygambere iman etmeleridir. ve bu imanlarının gereğini yerine getirmeleridir. Bunu yapmıyolsalar hiç kusura kalmasınlar. Onlar kafirlerdir. Kafirlerdir. Bunda hiçbir şüphe yok. Hiçbir şüphe yok bunda. Bu konuyla ilgili eee birçok ayet-i kerime var, birçok hadis-i şerif var. Şimdi bazı belan tipli insanlar Hristiyanlar, Yahudiler de cennete girecek diye söylüyor. Hatta Kur'an-ı Kerim'den de delil getiriyorlar. Ya Kur'an-ı Kerim'den eee okudukları ayeti kerime esasen Kur'an-ı Kerim'in bütününe bakıldığında e, mana, onların dedikleri mana ile alakası yok. Allah-u Teala ehli kitabı Hristiyan ve Yahudileri İslam'a davet ediyor. Kur'an'a davet ediyor. Peygamber'e iman etmeye davet ediyor. Kur'an'a inanmayanlara kafir diyor. Müşrik diyor. Necis diyor. Pislik diyor. cehennem olsunlar diyor. Peygambere iman etmeyenlere aynı şekilde kafir diyor, müşrik diyor, necaset diyor, pislik diyor, cehennem olsunlar diyor. Onları tehdit ediyor azabıyla. Değil mi? Ya yani bu çok yerde var Kur'an'ın kendi bu. Şimdi bir isteyen kalkacak, Kur'an'a ben iman etmiyorum diyecek. İnkar edecek, kafir olacak orada. Peygamber'e, ben o sizin peygamberiniz, ben bilmiyorum, onu kabul etmiyorum ben, yani, öyle bir şey yok. Benim peygamberim Musa, İsa diyecek. Burada da kafir olacak. Ama ülkemizi Hristiyanlaştırma projesine imza atan bazı belamlar, Hristiyanları da Yahudileri de hak dinde, hak yolda olarak göstermek suretiyle, Bu memleketin insanlarını yeniden Hristiyanlaştırma azmi içerisindedirler. Yeniden Yahudileştirme azmi içerisindedirler. Bu tipler hala algılanmış değil ümmetin parasıyla Allah yolunda para harcıyoruz diyen insanların o güzel niyetleriyle aslında memleketin insanlarını dalalete, sapıklığa Hristiyanlaştı Hristiyanlaştırmaya Yahudileşmeye temayül ettiriyorlar, yönlendiriyorlar. Televizyon kanallarında bunu görebiliyoruz. Filmlerde bunu işliyorlar. Efendim, Yahudiler de, Hristiyanlar cenn cennete gelecek. Böyle bir şey yok. Bunun olmadığına dair onlarca, Kur'an-ı Kerim'in bütünü buna değildir. Bütünü. Bütünü. Efendim, hakiki Hristiyanlığı, hakiki Yahudiliği yaşayan bir insan cennete giremez mi? İslam geldikten sonra giremez. İslam'dan önce girebilirdi. İslam geldikten sonra giremez. İslam gelmiştir. Kur'an gelmiştir. Eskiden inen ayetleri tasdik ettiği şekilde Kur'an gelmiştir. Kur'an'a iman etmeleri gerekmektedir. Peygambere iman etmeleri gerekmektedir. Nasıl ki Hazreti İsa'ya iman et dizler ki onların Hazreti İsa'ya iman etmeleri de bir bela zaten. Allah'ın oğlu demeleri de bir şirk, büyük şirk. Yahudilerin üzeri Allah'ın oğlu demeleri büyük bir şirk. Hristiyanların çoğu oğlunun Allah baba oğul ruh kutsal oluyor demeleri Zaten küfrün babası. Bu insanlar mı İslam'a bu yani cennete girecekler? Allahu Teala ne diyor? Hristiyanlar dediler ki İsa Allah'ın oğludur. Yahudiler de der ki Uzeyr Allah'ın oğludur. Onların bu sözlerinden dolayı az kalsın Yerler ve gökler paramparça olacaktı. Yani kıyamet kopacaktı. Allah-u Teala artık kıyameti koparacak. Çok dehşet verici bir söz. Çok yani kötü bir söz. Allah gayrete geliyor. Az kalsın onları yok edecektim. Kıyameti koparacaktım. Yerleri ve gökleri paramparça edecektim. Yani benim el... Elleri yani yaratmış olduğum bu mahluk bu insan nasıl bana böyle bir iftirada bulunur diyerek Allahu Teala bütün canlılar alemini yok edecek öbür taraftan bu kadar kızacak siz diyeceksiniz ki a siz bu halde bile cehate gireceksiniz ya böyle bir şey bu kadar yani bu insanlar kendilerini çok zeki zannediyorlar bunları diyen dinleyen insanlar da insanları da aptal zannediyorlar ki zaten çoğu aptal. Aptal olmayan böyle abuk subuk şeylere kanmaz ya. Böyle şey olur mu? Yani. Evet. Ne eee sorumuzda başka ne vardı? Eee Evet. Bununla ilgili bunları söyleyelim. Hani eee o ayetle ilgili eee ayeti tam olarak yazarsanız ayetle ilgili konuşuruz. Şimdi ayeti tam olarak metnini hatırlayamadım o yüzden. Beyne suresi. İsterseniz eee bakalım biraz vakit alacak ama Beyne suresini ben hafız olmadığım için eee Beyne suresinin eee kaçıncı <gülüyor> ayet kelimesiydi o? Beyne suresi. Evet, ses yine gitti. Bu ses niye bu kadar erken gidiyor? Evet, tıkladık. Kayıt yapılıyor, değil mi inşallah? Kayıt yapılıyor, evet. Kamera kaydı buluşsun inşallah. Kamera yapılıyor, evet. Evet, evet. Şimdi tamam. Eee bununla ilgili bunları söyleyelim inşallah. Beyne suresi eee konu uzayacak. Beyne suresini eee bu konuyla ilgili manasını verir misiniz demek? Bu çok uzun bir eee konuyu açmak demek. Beyne suresinin manasıyla beraber bu soruya eee cevap vermemiz bayağı uzun zaman alacak. Evet ama bir bakalım. He. İlk ayet-i kerimesinde ne diyor yüce Rabbimiz? لَمْ يَكُنِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ مُنْفَك۪ينَ حَتَّى تَعْتِيَمُ الْبَيْنَ Yani, ne diyor? Apaçık bir delil kendilerine gelinceye kadar, ehli kitaptan ve müşriklerden, inkarcılar, küfürden ayrılacak değillerdi. Evet. رَسُولٌ مِنَ اللّٰهِ يَتْلُوا صُحُفًا مُطَهَّرَهُ fiha kutubun kıyime işte o apaçık delil Allah tarafından gönderilen ve en doğru hükümleri havi tertemiz sayfeleri okuyan bir elçidir. Eee şimdi Evet yani konu devam ediyor ama bizim konumuzla ilgili olan eee bölümü yukarısı ilk ayet Yani açık bir delil gelmedikçe iman edecek değillerdi diyor. Açık delil ne de nedir? Ya peygamberimizin eee mucizeleri bu konuyla ilgili açık delillerdir. Peygamberimizin hayatı açık bir delildir. Peygamberimizin davetinin eee bozulmamış olan Tevrat'ın davetiyle aynı olması, İncil'in davetiyle aynı olması eee ve onların da bunu bilmesi açık bir delildir. Başka ne olsun? Ama eee bu konuyla ilgili başka bir ayet daha var. Onu açmayalım. Onu daha çok kullanıyorlar. İşte şu şöyle diyor artık kelimede kapat aslında ona söylerse söylersek Allah Teala e, işte ehli kitaptan salih amel yapanların eee yaptığı hayırlı işleri boşa çıkaracak değildir. Ehli kitap. E tabii ki ehli kitap. Alah bu ayet yanlış yorumluyorlar. Ehli kitaptan insanların salih amel yapabilmeleri için en başta yapmaları gereken salih amel ne? Allah'tan gelen elçiyi kabul etmek. Allah'tan gelen haberleri kabul etmek, vahyi kabul etmek, Kur'an'ı kabul etmek. E sen Allah'tan gelen elçiyi kabul etmeyeceksin, salih amel yapacaksın. Yok öyle bir durum. Mümkün değil. Kur'an'ı kabul etmeyeceksin. Salih amel yapacaksın. Yok öyle bir durum. Zaten batıldasın. Zaten hahamlar, papazlar değiştirebilir senin dinini. Onların fetvalarıyla amel edeceksin. Tamamen şirk, tamamen küfür, tamamen hurafet ve bununla cehennede gireceksin. Olmaz. Bu olmaz. Yani bu ortadaki ayet-i kerimeyi yanlış yorumlayarak insanlar bu şekilde eee neticeye varıyorlar. maksatlı olarak yapıyorlar zaten bunu. Önceden böyle bir şey söylenmezdi yani. Son zamanlarda çıktı bu. Muska yazıp para almak, Kur'an okuyup satmak, <gülüyor> Kur'an öğretme karşılığı diyor. Ses giremiyor. Ses var evet. Eee Deli kardeşler Kur'an'ı muska yapıp da şifa niyetiyle satmak caiz değildir. Böyle bir uygulama peygamberimizden kalan bir uygulama değildir. Hatta hatta peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna dair birtakım şifa maksadıyla yazılan duaları eee insanların boynunda gördüğünde buna şiddetle karşı çıkmış, almış yere atmıştır bunu. Nasıl olur da siz böyle bir şirkin kapısını aralarsınız diyerek buna karşı çıkmıştır. Bugün İslam toplumunda Kur'an-ı Kerim'den ayetlerin eee üçgen şeklinde dürülüp de boyunlara şifa niyetiyle, kastıyla asılma durumu çok çok yaygın bir şey. Ama bu uygulama tamamen yanlış. Tamamen yanlış. Sünnette böyle bir uygulama yok. Peygamberimizin tedavisinde böyle bir uygulama asla yok. Ha okumak var. Ama yazıp da böyle efendim suyunu içeyim. Yemeğini içine atayım. Yok efendim eee muska yapayım, muska yapayım, boynuma asayım. Yok, şu, bunlar yok. Bunlar sünnette yok. Kur'an'da yeri yok. Ası saadet eee Müslümanlarının yaşantısında kabulünde, inancında, yaşantısında böyle bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla bu bağlı bir durum. Eee Kur'an-ı Kerim'i sadece şifa niyetiyle hastaya okumamız caizdir. Bu sünnette bunun yeri var. Bunu yaparken de şifanın Kur'an değil, Kur'an'ın sahibi olan Allah'tan geldiğini bilmemiz lazım. Bu itikatla bunu yapmamız lazım. Kur'an-ı Kerim Bizim için bir vesile. Kur'an-ı Kerim'de geçen dualar var. O duaları bizim söylememiz, o dualarla birlikte Allah'a yalvarmamız, yalvarışımızda o duaları vesile kılmamız bizim için eee bir güzel sünnet. O şekilde yapabiliriz. Ama yazmak, muska yapmak, kağıda yazmak, suyu içmek, asmak bunlar kesinlikle yanlıştır. Şirkin kapısını aralamaktır. Peygamberimiz bunu gördüğü zaman atmıştır zaten. Kızmıştır. Çünkü insanlar zaman oluyor o muskaların insanı kurşundan eee koruyacağını bile itikad ediyorlar. Allah korumuyor o koruyor yazılı şey. O mürekkep, o kağıt, o muşamba içerisindeki eee ayetler veya dualar onları koruduğunu düşünmeye düşünmeye başlıyor insan. Dolayısıyla bu da büyük bir şirk. Şirkin kapısından çıkıyor bu. Evet. O açıdan bu yanlış. Bunu para kazanmak için yapmak yanlışın yanlışı. Para kazanmak için yazıp şey yapmak yanlışın yanlışı. Eğer şu parayla buska yazdıran insanlar şu kadarcık akılları varsa küçük Kur'an-ı Kerimler var. Atsınlar boynlarına yani. Öyle bir şey mi? Hani kestirme yoldan küçük Kur'an-ı Kerim cebine koy. Ha? Ki yanlış, o da yanlış. Siz Kur'an-ı Kerim'i "beni şerden saklasın" diye arabanıza astınız, yanlış. Evinize astınız, yanlış. Boynunuza astınız Kur'an-ı Kerim'i, komple bütünlü küçük Kur'an-ı Kerim veya CD şeklinde veya işte flash bellek de var. Koydunuz as. Yanlış. Efendim evde ses olsun, Kur'an okusun, ev eve cin şeytan girmesin. Teybi açalım. radyoyu açalım Kur'an okusun sürekli. Yani bu da yanlış. Sizi koruyacak olan şey Allah'tır. Kur'an-ı Kerim açıldığı zaman dinlenip anlaşılmak üzere açılır. Evde ses olsun cin şeytan girmesin maksadıyla Kur'an-ı Kerim'in bir yerde siz çalıştıramazsınız öyle bir şey yok. Kendiniz okuyun kardeşim. Ama okurken de Cin şeytan girmesin diye değil. Kur'an-ı Kerim'i anlamak, yaşamak, içindeki ayetlerle şuurlanmak için bunu yapın. Bir zikir olsun diye bunu yapın. Allah'ı tanzim etmek için bunu yapın. Allah'ı tesbih etmek için bunu yapın. Allah tenzih etmek için bunu yapın. Allah'tan gelen bir haber olduğu için ve bu haberi öğrenip yaşamak arzusunda olduğunuz için gayeniz bu olduğu için bunu yapın yoksa başka gayeler olmasın. Başka menfaatler, dünyevi menfaatlere Kur'an'ı alet etmeyin. Etmeyeceğiz. Edenler yanlış yapıyor. Eee Kur'an'ı parayla öğretmek caiz midir? Kur'an-ı Kerim'i öğretmek demek Allah'tan gelen ayetleri, haberleri Allah'ın kullarına ulaştırmak demek. Bu da ibadettir. Bu Allah'ın emridir. Bunu para karşılığında yapamayız. Bunu para karşılığında yapamayız. Peki <gülüyor> alfabe'yi öğrenmek mümkün mü para karşılığında? Alfabe. Arapça alfabe. Elif, be, te, okuma yazma Arapça okuma yazma Kur'an-ı Kerim öğrenme demiyorum bakınız Arapça okuma yazma Bunda bir sıkıntı yok. Para karşılığı bunu yapabilirsiniz. Okuma yazma Arapça. Bir sıkıntı yok. Peki binlerce hoca <gülüyor> maaş alıyor, namaz kılıyor. Kur'an-ı Kerim öğretiyor. okumayıyor diyor. Yaz majority. Para alıyor. Ne olacak? Diyoruz ki aslında olmaması gerekir. O maaşın olmaması gerekir. O paranın olmaması gerekir. Alınmaması gerekir. Durumu iyi olanlar almasınlar. E alıyoruz. Nasıl ne olacak? Nasıl olacak? Şu niyetle alacağız. Ben para için bunu yapmıyorum. Benim maaşım olmasa da ben vaktimi bu yolda harcarım. Yani bu yolda azmim var, gayretim var. Maaş benim için önemi değil. Ama ben daha çok bütün vaktimi buna verebilmem için devlet veya cemaat benim iaşemi karşılıyorlar. Allah razı olsun. diyerek yapabiliriz. O Ya şey kabul edebiliriz. Bir yardım olarak, bir hediye olarak bunu yapabiliriz. Ama hedef maaş almak olmamalı. Hedef para almak olmamalı. Hedef bir şeyler öğretmek olmalı. Hedef Allah'ın dinini anlatma konusunda gayretli olmak olmalı. Hedef bu. Para almak diye eğer niyetiniz para almak için bir insan camiye gidiyorsa, namaz kılıyorsa Allah onu ıslah etsin. O zaten onun kafası kopsun yani. O yanlış yapıyor. Aklı yok onun. İmanı yok. İnsan para için camiye giden namaz kıldırır mı? Sırf para için Kur'an-ı Kerim öğretilir mi? Allah'ın rızası olmadan, Allah'ın indindeki nimetler, cennet nimetleri hedef kılınmadan böyle bir şey yapılabilir mi? Maalesef. İnsanları çoğu yapıyor, fetvası da veriyorlar yani. Malice. Eski ulema bunu haram görüyor zaten bakınız. Ebu Hanife olsun en konuda. Bütün ulema İmam Şafii, İmam Ahmed, İmam Malik hepsi. Para için ibadet yapılmaz, para için Kur'an okunmaz, para için namaz kılınmaz, para için Kur'an kelime öğretilmez. Dini ilimler tahsil edilmez para için. Evet, onu bilmek lazım. Evet, eee diğer bir soruya bakalım. Allah saptırdığı kimseyi doğru yola iletmez. Nahl suresi 37. ayet-i kerimeye göre Allah bir kulunu niçin saptırır? Musa kardeşim sormuş. Evet. Allah'ın saptırdığını hidayete edirecek yoktur. Allah'ı hidayete erdirdiğini saptıracak yoktur. Allah bir insanı niye saptırırsa? Allah bir insan hidayetteyken Allah o insanı niye saptırır? Böyle anlaşılırsa yanlış. Allah böyle bir şey yapar mı ya? Hidayette olan bir insan, Allah hidayete erin diyor zaten. Hidayete çağırıyor, davet ediyor. Ama bazı insanlar hidayetteyken alacak onu, saptıracak. Böyle al algılanmaz ateki bir, böyle anlaşılmaz. Yanlış olur. Böyle anlaşılır mı? Ne demek peki manası bunun? Kim sapmayı arzu ed eder de Allah da madem arzu ettin ben de sapma fiilini yaratıyorum. Senin isteğin doğrultusunda imtihan gereği ben de o şerri yaratıyorum. Ama bu şerden razı değilim. Bu şerri istemiyorum ama isteğin doğrultusunda bir şey e, yaratmam gerekiyor. Yaratıyorum. Yani bir insan Beyninden inkarcı olmak istiyorsa beynini o şekilde çalıştırabilmesi Allah'ın müsaadesiyle olur. İşte budur o maksadı o. Bir insan eee birini katletmek istiyorsa, öldürmek istiyorsa bu da Allah'ın yaratmasıyla olur. Allah müsaade etmese mümkün mü yapamaz. Zinada böyledir. Şirk koşmakta böyledir. İnsiyanda böyledir, hepsi böyledir. Sen arzu edersin. Allah da senin elinde o fiili gerçek yaratır. Sana müsaade eder. Sana güç verir, kuvvet verir, nefes verir. Ya vermesin de niye veriyor bak şer yapacağım ben. Niye? İmtandayız kardeşim. Biz imtihan oluyoruz. Yani şöyle bir örnek verelim. Bir öğrenci var sorulara sürekli bilmiyor cevaplarını. Saçma sapan şıkları işaretliyor. Ee, yanlış. Biliyorsun bilmiyor yanlış yapacak. Ama kalemi çıkartıyorsun, veriyorsun. Al diyorsun kalemi. İşaretle diyorsun. Sen imtihan oluyorsun diyorsun. İm i̇şaretliyor. Sen biliyorsun ki yanlış işaretliyor. Ama yine de kalemi veriyorsun. Ya sen yanlış işaretle. Ver şu kalemi kardeşim ya. diyebilir misin imtihandaki çocuğa sen? Öğrenciye. Yanlış yazıyorsun sen ya. Ver şu kalemi. Ya zaten bırak yazsın. Ne yapar öğretmen? Öğrenci saçmalar, yanlış yazar. Öğretmen oku üstten. Aa döktürüyor bizim talebeler. Yanlış yanlış. Gülümser geçer. Niye? İmtihanda. Ya hop ne yapıyorsun? Yanlış yapıyorsun değil mi? Demez. Bu öğretmenin gülümsemesi, kalemi kırılınca kalem tedarik etmesi, vermesi veya eee açacak vermesi kalemine kalemtıraş vermesi falan. Ya bu bize yardımdır. İyi bir yardım. Neye? Onun eee o fiili gerçekleştirebilmesi için birtakım zamana, mekana, edevata ihtiyacı var. Bunları temin ediyor. Allah Teala bizi imtihan ettiği için bizim yani şerri talep ettiğimizde şerri gerçekleştirebilmemiz için bizim takata, nefese, ömre, vakte, mekana, zamana ihtiyacımız var. Allah-u Teala da bunu veriyor. İşte bu budur. Yani Allah'ın saptırması demek, Allah'ın kişinin meyli doğrultusunda, isteği doğrultusunda sapma eylemini yaratması demek, ona müsaade etmesi demek. Gitmek istediği yönde ona müsaade etmesi demektir. Tamam. E böyle anlayacağız bunu. Yoksa Allah-u Teala hidayet olan bir insanı sap saptırmaz. Böyle bir şey. Evet. Hidayeti isteyen bir insana, "Hayır sen hidayet isteyemezsin. Sen delalet isteyeceksin." demez. Bu Allah'ın adaletine aykırı bir şey. Ve bu ayeti bu şekilde algılamak lazım. Evet. Kişi şöyle bir yemin etse ve bu yeminini bozsa, ne yapması gerekir? Eee, ahsen hidayet Nerede o yemin? Göremedim. Evet. O o soru herhalde eksik. Neyse onu geçelim. Soru eksik. Ya kişi şöyle bir yemin etse, nasıl bir yemin yani? Ve bu yeminini bozsa. Ya biz genel mantıkla bu soruya cevap ver. Yani ya yeminini bozan kişinin yapması gereken iş belli. Öncelikle te, yani terbe edecek Bir daha böyle bir fiil yapmayacağına Allah söz verecek. Ondan sonra onun kefareti var. Yemininin kefareti var. Kefareti ödeyecek, tövbesini far edecek. Evet. Eee Son soruyu alalım. Koray diye bir kardeşi sormuş. Eee biz de Firavun ve kavminin yapa geldikleri sanat eserlerini ve binaları görevle bir ettik Araf 137 ayetine göre Mısır piramitlerinin de yok olması gerekmez miydi Firavun'un Mısır hükümdarı olduğunu eee düşünmemize sebep olan nedir diye sormuş Şimdi bu eee Allah'ın işine mi karışıyorsun yani Allah piramitleri yok etmemiş de niye etmemiş? Ya Allah-u Teala bir takım izleri bırakır, bir takım izleri de kaldırır. Allah'ın muradına sen ne karışıyorsun? Allah istese piramitleri de yok ederdi. Yerle bir ederdi. Allah bazı şeyleri yerle bir etmiştir. Ne güçlü binalar, piramitler gibi yok olmuştur. Allah-u Teala bazı kalıntılar bırakır, bazı izleri bırakır. Yani bu Allah'ın eee iradesiyle olan işlerdir. Bu piramitlerin yapılışı bir hani ayetlerde anlatıldığına göre işte ne diyor? Musa'nın eee ya Haman İbnli sarhan eee ne diyor? Ey Haman işte bakanım bana bir burç yap. Eee ben belki Musa'nın Rabbi'ni oradan görebilirim, ona ulaşabilirim. Yani yapılmış. Bu bu, bu da söyleniyor. E bunlar zaten eee ama genel itibariyle bunlar o Mısır işte devlet başkanlarına, asillerine şunların bir mezar olarak yapılmıştır. Genel itibariyle Allah bunları niye yıkmadı? Ya Allah niye? Allah'ın hikmetinden sorulur mu? Allah dilediğini yıkar, dilediğini bırakır. Bir takımını yıkar, yık, yıkmakla eee ibret olsun diye bu fiili yapar. Bir takımını hiç yıkmaz, bırakır. O da iz olsun, ibret olsun diye yapar. Yani bu böyle bir soru saçma yani. Allah'ın işine ne karışıyorsun? Allah ne dilerse öyle yapar. Allah'ın hikmetinden sual olunmaz. Fiilinden sual olmaz. Yani böyle zaten kafir insanlar kafir insanlar basit insanlardır. Kafaları çalışmaz. Kafaları kısa devre yapmıştır. Uzağı göremezler. Öldükten sonraki hayatı göremezler. Allah'ın kainattaki delillerini göremezler. Gözleri kördür. Beyinleri yani tumura uğramıştır. Ya akıllı bir insan bir çiçekten yola çıkarak Allah'ın varlığına gidebilir değil mi? Çiçek. Ama kafir ona ne gösterirsen göster küfretmek istiyor ya. Onu ikna edemez. Ondan sudan su getirir. Yalandan yere balığı kava çıkarmaya çalışır. Bu mantıkla yola çıkmıştır. Netice alamaz. Alamaz. Evet. Eee Firavun'un Mısır yani Mısır hükümdarı olduğunu düşünmemize sebep olan nedir? Ya Firavun bir kere soruyu soran bilmiyor yani bu işi. Firavun Kimdir? Firavun belli bir kişinin adı değildir. Firavun demek imparator demek, kral demek. Mısır firavunu demek ne demek? Mısır kralı demek. Belli bir kişinin adı değil bu. Yani soruyu soran bilgisi yok. O yüzden böyle saçma saçma soru soruyor. Meleklere Adem'e secde etmesini emrettik. İblis dışında hepsi secde etti. Ayeti İblis'in de melekler sınıfından olduğuna işaret eder mi? Bu geçen sorulmuştu bir soru. E. Melek, şeytan ve cinlerin mahiyeti efendim, cinlerin mahiyeti ve farkları nelerdir? Evet. Şimdi Geçen hafta da buna benzer bir soru gelmiş idi. Eee biz iblisin eee cinlerin atası olduğunu biliyoruz. Buna dair neler var? Açık ve net deliller var. Ayetlerden, hadislerden cinlerin atası. Adem de En'sin insanların atası. Evet. Eee daha çok eee ayetlerde, hadislerde bu konu işlenmiştir. Ama şimdi Allahu Teala meleklere Adem'e secde edin dediğinde bütün melekler secde etti. İblis etmedi deyince de İblis'in de buradan bir melek olduğu algısı oluşuyor. Ama gerçek itibarıyla eee İblis cinlerin atasıdır. Ve kendisi ateşten yaratılmıştır. Melekler nurdan yaratılmışlardır. İblis yani şeytan ateşten yaratılmıştır. Bu konuda daha fazla eee konuşup eee akıl bulandırmak istemem. Ancak geniş bilgi için bu konuyla ilgili yazılı araştırmalara bakılmasını tavsiye ederim. Eee sorunun devamında melek, şeytan ve cinlerin mahiyeti ve farkları nelerdir? Kısaca söyleyelim. Melek kimdir? Şeytan kimdir? Cinler kimlerdir? Evet, melek Allah'ın nurdan olarak yaratmış olduğu eee varlıklardır. İnsana verilen özellikler onlarda yoktur. La ya'sunulla fima emera. Allah'ın emir ettiği konularda onlar asla Allah'a asi olmazlar. Böyle bir yetkileri yok. Yani onlara cüz'i irade verilmiş değil, insanlara verilmiştir. Her bölüm melek başka bir tesbihat ve ibadette meşguldür. Tenzihat, Allah'ı tenzih eder, tesbih ederler. Görebilme melekler var. ruhu almak ile ilgili görebilmek, vahiy ile ilgili görebilmek, sıra üfleme ile ilgili görebilmek. Doğa, tabiat, olayları, rızık vesaire yani bu tür işlerde eee görebili meleklere. Ruk'uda olan melekler, secdede olan melekler, tespi eden melekler, kıyamda olan melekler, kiramen katibin melekleri, ondan sonra hafaza melekleri, arşın arştaki melekler, ha hamileye arş dediğimiz arşı taşıyan melekler. Yani değişik değişik melekler var. Ve bunlar Allah'a asla asla asi olmuyorlar. Böyle bir yetkileri yok. Nurdan yaratılmışlar. Acıkmazlar, yemezler, içmezler, evlenmezler, şehvetleri yok, ölmezler. Böyle varlıklar. İblis cinlerin atası. Ateşten yaratılmış. İsyan edebilme yetkisi verilmiş kendisine. İnsanlara verildiği gibi. Zaten bir insanlara bir cinlere verilmiştir. Cüz'i irade. gerekir yani onlar istedikleri takdirde isteklerine göre birtakım işler yapmaları bu yetki bu özgürlük onlara eee verilmiştir. Şeytana da İblis'e de bu özgürlük verilmiştir. Eğer verilmemiş olsaydı orada Allahım ben Adem'e secde etmek istemiyorum mahiyetinde bir çıkış yapmazdı. yaptığına göre ona da cinlere verilen bir özellik, özgür iradeye yani sahip olma, hayır ve şerri yapabilme, yetisi, yetkisi, hürriyeti, serbestiyeti ona da verilmiştir. Cinlerin mahiyeti, cinler dediğimiz gibi yine onlardan ateşten yaratılmışlardır. İnsanlar gibi kullukla görevlilerdir. Onlara da cüz'i iradeler, iradeleri vardır. Dileyen küfre girer, dileyen itaat eder, imana girer, İslam olur. Evet, dileyen de bu dünyada seçmiş olduğu şer yolda hayatını sürdürür. İnsanlara benzer özellikleri vardır. İnsanlar onları göremez, onları göremez. ler ama onlar insanları görürler. Ateşten yaratıldıkları için farklı bir eee cismani özellikleri vardır. Bu konuyla ilgili kitaplar okuyun arkadaşlar. Ya bunlar anlatacağımız şeyler değil. Olmazsın yani. Ben yani çok geniş meseleler. Eee tamam daha da soru almayalım. Bu ekranda hangi sorular varsa onlara bakalım. Hocam ses geçizdi. Evet, eee kardeşlerim. Eee şimdi eee 2 soru daha var. Ya bir soru var. O soruya cevap verdikten sonra sohbetimizi bitirelim. Saat ilerledi. 11. Kalem abi O gün kimsenin kimseye hiçbir fayda sağlamayacağı bir gündür. O gün buyruk yalnız Allah'ındır. Ayetini delil göstererek şefaatın olmayacağını iddia edenler vardır. Şefaat olmayacak mıdır? Evet. Değerli kardeşlerim, şefaat vardır. Bu konuyla ilgili E ayet kerimeler var. Men delledi yeşfa'u indehu illa bi izni. Tabii müstesna değil ya. Yani onun indinde onun izni olmadan kim şefaat edebilir ki? Yani izni olduğu zaman şefaat edebilir diyor. Değil mi? Daha var yani e, deliller çok. Hadislerden çok deliller var bu konuyla ilgili. E bu ayetle bu e, deliller birbirine tezat teşkil etmiyor. Mesela ayetleri bütününü o konuyla ilgili ayetlerin hepsini bir araya alıp değerlendirebilmek ve öyle algılayabilmek, öyle anlamaya çalışabilmek. Her ayeti kendi başına alırsanız farklı bir yöne, yöne gidersiniz. Ayeti ayete eee açıklayıcı olarak kullanmak lazım. Ayeti ayete eee te, e, efendim tefsir eee edici bir unsur olarak görmek lazım. Şerh edici bir unsur olarak görmek lazım. Ayetleri birbirini tamamlayan unsurlar olarak görmek lazım. Dolayısıyla bütünü değerlendirelim. Böyle bir ayet aldık, böyle bu mana orada diyor. Ha öyle değil. Bakın. Yani Allah Teala ne diyor bu ayet kelimede? O gün kimsenin kimse kimseye eee fayda sağlayacağı bir e, yani gün değildir diyor o gün yani. Kimse kimseye fayda vermez. Evet kimse kimseye fayda vermez. Ancak ancak diğer ayetlere baktığınız zaman şefaat yoluyla Allah da dilerse, müsaade ederse bir fayda hasıl olur. Faydayı veren Allah'tır, kişi değildir. Kimse kimseye fayda vermez, doğru. Fayda verecek olan Allah'tır. E kişi vesile olmuştur, talep etmiştir. Allah müsaade etmiştir. Faydayı Allah vermiştir. Evet. Kimsenin kimseye faydası yoktur. Allah Allah'ın faydası vardır. Allah dilemedikçe kimsenin bir başka kimseye fayda verecek şekilde bir talepte bulunması, bir şefaatte bulunması da söz konusu değildir. Böyle bir şey olmayacak. Kimsenin kimseye direkt olarak Allah'ın izni olmadan fayda vermesi mümkün değil. Allah izin verirse faydayı verecek olan Allah'tır. Kişinin talebi vesiledir. Dolayısıyla fayda yine Allah'tandır. Öyle bilmek lazım. Dolayısıyla bu ayeti böyle anlayınca bir sorun var mı? Yok. Yani kimse kimseye fayda veremez. Faydaı verecek olan Allah'tır. Ama bir kimse diğer kimse için şefaat etmek isteyebilir mi? İster. Şefaatın neticesi olan faydayı verecek olan kimdir? Allah'tır. Allah bu faydayı talep yani eee talep edene verdiği zaman faydayı veren kim? Allah. Dolayısıyla eee bu ayet-i kerimede anlatılmak istenen şey gayet açık. kimse kimseye fayda veremez. Faydada fayda vermede vesile olabilir. Faydayı veren Allah'tır. E bunu nasıl anlıyoruz? Diğer ayetlere bakaraktan anlıyoruz. Yani her ayeti kerimede eee bütün istisnai durumlar açıklanması gereken bütün durumlar açıklanacak diye bir şey söz şey söz konusu değil. Orada Allahu Teala bir yerde açıkladığı bir şeyi başka bir yerde daha fazla açıklıyor. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini birbirinin mütemmimi olarak, tamamlayıcısı olarak görmek lazım. Her ayet-i kerimeyi ferden, fert olarak, tek olarak ele alıp da incelip manasıyla yola çıkmak biraz da vektaşlık işi olsa gerek. Evet, eee Bu ayetlerime asla şefaatın olmayacağına delil olmaz değerli kardeşlerim. Bu bahsettiği konu ayrı bir konudur. Kimsenin kimseye fayda veremeyeceğini anlatıyor. Faydayı verecek olan Allah'tır diyor. Eee ancak başka yerlerde Allah-u Teala insanların birbirlerine fayda verebilmek için vesile e, olma taleplerinin karşılanacağını, Allah'ın izin verdiği kişiler için bu talepler olumlu bir şekilde e, netice vereceğini ve faydanın Yüce Allah tarafından yaratılıp kendilerine hediye edileceği e, anlatılıyor. Evet... Bu bir soru daha geldi. Yani bu şimdi arkadaşlar daha soru almayalım. Bu da son olsun. Adem kusur işlemeseydi hakikaten biz şimdi cennette mi olurduk diyor. Eee Adem Aleyhisselam kusur işlememiş olsaydı biz cennette olmazdık. Yani eee olurduk, olmazdık. Bu yani bu bu şekilde düşünmek yanlış. Adem Aleyhisselam Allah'a bir konuda eee asi oldu, cennetten kovuldu. Eğer kovulmamış olsaydı eee Adem'in zürriyeti cennette mi olacaktı yani? İnsanların yaşantımı yaşantıları cennette mi olacaktı? İnsanların çoğalmaları cennette mi olacaktı? Yok. Hayır, hayır. Hayır. İnsanlar dünyaya geleceklerdi. İmkan olacaklardı. Ve ardından cennete gireceklerdi. Giren hak edenler, hak etmeyenler cehenneme girecekti. Yani bu belli bir şey. E peki Bu nasıl olacaktı? Bu nasıl olacaktı? Eğer Adem Aleyhisselam cennetten kovulmamış olsaydı insanlar dünyaya nasıl geleceklerdi? Eğer Allah-u Teala insanları dünya sahasında imtihan etmek istiyorsa dünyada çoğalmalarını, rızıklanmalarını, yaşamalarını murat ediyorsa, ettiyse, bu bir şekilde gerçekleşecekti. Bu bir sebep olmuştur. Bu olmasaydı başka bir sebep olurdu. Sebep olmasına da gerek yok. Allah'ın dilimmesi yeterdi. Ama bundan şunu anlamayalım. Eğer Adem Aleyhisselam o hatayı yapmasaydı cennette çoğalacaktık, Cehennem diye bir şey olmayacaktı. Cennette yaşayacaktık, yiyecektik, içecektik. İmkan olmayacaktık diye bir sonuç asla ve kat'a ortaya çıkmaz. İnsanlar imtihan olacaklardı. Zorluklara karşı imtihan edileceklerdi. Bu bunun yapılması için belli bir yer gerekiyordu, bir alan gerekiyordu, bir yaşam gerekiyordu, bir arena gerekiyordu. Bu da dünya oldu. Allah bu şekilde murat etti. böyle oldu. O hataya bağlamak doğru değil. Allahu Teala sebepli sebepsiz birçok şey yaratabilir, yaratır keyfine göre. İnsanları Adem'i ve e, Havva'yı hiç günah işlememiş olsalardı dahi dünyaya gönderebilirdi. Değil mi? Bu eee konu eee öyle bir şey ki bize aslında çok büyük ibretler veriyor, çok büyük dersler veriyor. diyor ki yani bakınız zaten o meyveyi yedikten sonra onlara sev etleri göründü. Sev etleri ne yani? Avret yerleri göründü. Avret yerleri o meyveyi yemeden önce yoktu. Görünmüyor. Ha. Dolayısıyla çoğalma orada olmayacakmış bak. Avret yerleri görmüyor. Yok. Yani yeri altında. Eee Yiyince göründü. Bunu şöyle, bu olayı şöyle algılayabiliriz. Bir ibret olması açısından. Atamız Adem, annemiz Havva ile şeytanın vesvesine uyarak yasak meyveden yedi ve kovdular. cennetten kovuldular. Kovuldular. Esasında cennette hayat sürmeleri Allah'ın razı olduğu şekilde cennette ebediyen hayat sürmeleri için yaratılan insanoğlu bütün ruhlar. Dünyada yasak olan meyvelerden yerseler Cennetlik için yaratılmış eee olmaları özelliğini kaybederler. Yasak meyvelerden yerseler cennet listesinden adları çıkartılır, cehennem listesine yazılır. Nasıl ki Adem bu meyveyi yiyerek cennetten dışarı atıldı ama cehenneme atılmadı. Cennetten düşür atıldı. Bu bir tehdittir. Cennetten çıkan çıkan bir insan cehenneme girme durumu da var. Ondan sonra tövbe ederek tekrar cenneti hak etti diyelim. İnsan oğlu da Allah'ın kendisine koymuş olduğu sınırları aşarsa, haramları helalleştirirse, haramları eşlerse Esianker olursa Allah'ın yapın dediklerini yapmayıp yapmayın dediklerini yaparsa cennetliklerin grubundan kovulur. Cennetliklerin listesinden adı çıkartılır. Oradaki heva hevese şeytan üfvesvesesine kanma durumu cennetteki atamızın kanma durumu dünyada onun ve zürriyetinin eee ve e, işte vesveseye şeyhabi bir takım arzulara kanma durumuna eee benzer bunu buna kıyas edelim. Bu kanma durumunda nasıl ki cehennem tehdidi Allah'ın razı olmadığı kulların listesine adımızın yazılması tehdidi söz konusuysa eee Bunu da bu şekilde Adem Aleyhisselam'ın bu durumuyla kıyaslayarak ondan ibret çıkartarak benzetme yoluyla eee bir eee neticeye ulaşmamız mümkün. Ve bu neticede eee nasıl ki küçük bir isyan cennetten çıkmaya sebep oluyorsa dünyadaki isyanlar da cennetliklerin listesinden çıkmaya vesile olur diye algılamak lazım. Her ne kadar soru belki de başka eee şeyleri kastediyordu ama biz bu şekilde cevap vermiş olduk. Allah binsel razı olsun. Dinlediğiniz arşivkarı 1,5 saatten fazla oldu, değil mi? Eee ne kadar olmuş? 1 saat 33 dakika. Eee inşallah derslerimizi kaydettik. Bunlar inşallah eee internet ortamında da bulabiliriz. Doğrularımız bizdendir, yanlışlarımız eee doğrularımız Allah'tandır, yanlışlarımız bizde nefsimizdendir. Allah her şeyin en doğrusunu bilir. Geceniz mübarek olsun. Allah ilminizi, şuurunuzu artırsın. Velhamdülillahi rabbil âlemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.